Gönül Sadası'ndan hepinize merhaba kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası programıyla birlikteyiz yine. Ee, hocam geçen programı şahsiyet meselesinde bıraktık. Evet. Ee, çok mühim mesele. Şöyle ki günümüz toplumunda insanlar kendileriyle ilgili tutarlı bir hikaye oluşturamıyorlar. Çok yalpalıyor günümüzün insanı. Postmodern benlik diyorlar evet. buna. Kimi yazarlar. Yani benim okuduğum kendi psikoloji literatüründe mesela bukalemun benliklerden bahsediliyor. Hı hı. Yahut protein self diye bir e, yazarın e, bir kavramı var. Yani her kıvamı alan benlik. Hı hı. Yani insanlar e, okul ortamında başka, iş ortamında başka. Her ortamda işine nasıl geliyorsa öyle davranan bir iç bütünlüğü ve tutarlılığı olmayan bireyler haline geliyorlar. Bu da şahsiyet denen şeyi, karakter denen şeyi berhava ediyor. Yani insan hayatın değişik dönemeçlerinde, değişik e, yol ayrımlarında e, farklı farklı davranabilen biraz öyle, biraz böyle, e, tutarlı bir şekilde hayat hikayesini tamamlayamayan, yanar döner bir varlık haline geliyor. Ama ben sizin mesela bu çok Kıymetli insanlardan bahsederken, e, ben de uyanan hisle e, bu soruyu soruyorum. Yani tutarlı, şahsiyetli, böyle kolay kolay boyun eğmeyecek, şartlara malup olmayacak dirayetli insanlar görüyorum. Doğru. Ve çok etkiliyor bu insanlar. Çok etkiliyor. Yani sadece onların hikayelerini dinlemek bile insanı çok etkiliyor. Evet. Siz bu insanları e, gördünüz, tanık oldunuz, evet. onlarla yaşadınız. Ee, neydi bu insanları bu kadar şahsiyet sahibi kılan şey? Medeniyet. Medeniyet yani tasavvurunu onlara verdiği terbiye. Hı hı. Eğitim. insan eğitiliyor, terbiye ediliyor. Rab terbiyeci. Hı hı. Ee, mesela bu terbiye deyince Ziya Paşa'dan peder okurdu yine. Bir mektebe oldu ki müdavim hı hı. Allah idi zatına muallim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Hı hı. Buradan başlıyor hadise. Bir mektebe oldu ki müdavim Allah idi zatına muallim. Sonra o asabını terbiye ediyor. Asabı tabiini terbiye ediyor. Böyle Ala katibiyim. İslam terbiyesi zamanımıza kadar geliyor. Bazı esasları var. Hı hı. Onları vazetmişler. O esaslar hem teorik hem pratik. Pratik esaslara göre siz ebeveyninizden sonra o üstatlarınızdan çerbeniz insanlardan bir terbiye alıyorsunuz zaten şahsiyetiniz bir tabula rasa dedikleri Franklerin ben onu bir ham kilden. Bir bir defa biçimlendi mi çok sert değil ama biçim kazanıyor ve e, e, şimdiki gibi çok farklı mahfillerin ve mecraların etkisi yok aile var Ailenin desteklediği ve aileyi destekleyen cami var hayatınızda ve tekke var. Mühim olan mekanın kapalı olması değil, ruhun devam etmesidir. Cami açık, ruhu devam ediyor. Tekke kapalı ama ruhu devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl devam ediyor? Oradaki insanların hareketleri fiilleri ve sözleri ve kelamları üzerinden ruhu devam ediyor. Hı hı. Ailede de bu var. Bu üçlüğü insanı yetiştiriyor. Aile çok mühim. Baba ve anne özellikle hı hı. ve tabii ki diğer efrade aile. Büyükler bir nesil öncesi. Kardeşler, akrabayı taallukat bir şey oluyorsunuz. Esasları söylüyorlar. Ama siz önce davranışı görüyorsunuz. Sonra esasları öğreniyorsunuz. Önce davranışı görürsünüz. Ve o davranış tutarlı. O'dan uğraya o'dan uğraya o'dan değişmiyor. Bunun bazen evet. maliyeti de var. Var. Çaresi yok. Evet. Mutlaka maliyeti var. Mutlaka var. Maliyet hayat yok. Tabii. Maliyeti olmaz derseniz öyle bir hayat söz konusu değil. O zaman yalan giriyor işin içerisine. Ve riya giriyor. O maliyeti ödeyeceksiniz. Çocuk küçük yaşından itibaren bu maliyeti görüyor. Bu maliyetin ödendiğini görünce diyor ki bu esas bana bu işi öğreten insanın hayatında değişmez bir yer bir mevki ihraz etmiştir. Demek ki bu insan bu esasa hürmet ediyor. Hayatını onunla tanzim ediyor. Yanar döner değil. Evet. Bu çok mühim bir şey. Sizde istikamet duygusu eee teşekkür ediyor ve sağlamlaşıyor, pekişiyor. İslam istikamet, Hocam, istikamet de, sözü istikamet çok önemli. Kusur, pekişiyor. Böyle bir dua var. Ben sık duyuyorum. Ya Rabbi bizi istikamet sahibi kıl. Ehtedinas sıratım müstakim var ya ayeti kerimede bir defa okuyoruz günde. İşte Tabii. o işte Tabii. müstakim olmak. Müstakim, istakim olmak, müstakim olacaktı Allah'ın anteması Evet. Müstakim olmak aslında Tabii. konuştuğumuz şey de bu evet. Müstakim olmak evet. yani şu anda Şahsiyet fık Bir fıkra olabilir. geldik hemen anlatalım Tabii, Ramazan canım. fıkrası bu Hı -hı. Hoca Efendi Hazretleri Fatih Camisi'nde vaaz ediyor e, Talebi ulum dinliyorlar Ders bitmiş Demiş suali olan var mı Bekliyor ki yani Ramazan suali olmayacak Bir Molla Efendi demiş Efendim benim bir sualim e, buyur evladım söyle Söylemiş, suayla cevap yok. Allah Allah, ben bunu biliyordum. Bakıyor, sarığına, cübbesine cevap yok. Demiş, çıkarmış enfiye tabakasını. Herkesin gözü önünde. Hı hı. Sana, bana demiş, 61, sana da suale cevap. İşte bedel demek böyle bir şey. Bana 61, yani ya, 60, 60 gün tefaret bir, evet. bir gün yerine. Sana da cevap bakayım, yarın gel yok, o anda verirse verecek, böyle bir şey. Ama bunu yaparken hmm. bize bir şey öğretiyor. Evet, herkes yapamaz. Bedel ödediler, Ö öderler hiç hmm. Yani bu, bu böyledir. Ama e, o insanlar, e, abi de insan. Ha bunlar, o zaman şöyle derlerdi. Ya biz sıradan insanlarız, yani biz şey yapmayın yani. Böyle gördük yani. Şahsiyet böyle oluyor. Siz eğer yani... E, ...söylediği sözün arkasında duramayan insanı görürseniz... ...sizin de şahsiyetiniz teşekkül etmez. Hı -hı. Yani belli renklere olan... ...belli biçimi olan... ...belli davranışlara karşısında belli reaksiyonları gösteren... ...bir insan olmazsınız. Sizden her şey beklenir. Eyan Perest derlerdi bunu eskiler. Hı -hı. Oportunist... Güne göre kılık değiştiren hiç hiç itibar etmezlerdi öyle insanlara. Karşınızdaki insana insan insandan terbiye eder. Kitap insanı terbiye etmez. Kitap insanı terbiye etse işmişin gene büyüklerinden Cenab-ı Allah Peygamber göndermez, kitabı indirdi dediler direkt olarak. İnsanı insan terbiye eder. böyle bir insandır. Böyle yaratılmışız biz. Dolayısıyla. Ben gerek eğitim hayatımda, gerek aile hayatımda, eşimle, dostumla bu istikamet üzere ne kadar yapabildim onu ben bilmem. Ama yapmaya çalıştım. Yaptıkça da haz duydum, mutlu oldum. Yapamadığım zamanda da biraz mazzeb oldum zaman zaman da kendimi affettim ben de öyle kendimi affeden bir tarafta vardı çok ama mühim, o da çok mühim hocam çok ezmeyin kendinizi dedim nefsimize, nefsimize karşı hoşgörülü olmak mecburiyetindeyiz çok, mecbur çok ezmeyin derdim kendinizi bu e, kıyıcılık günümüzün hastalıklarından bir tanesi bu da mükemmelliyetçiliğin cüzlerinden bir tanesi bazı insanlar o kadar kendini mükemmel olmak zorunda hissediyorlar ki tamamen bir toplumsal baskı altına giriyorlar. Öyle bir şey var mı ya? İnsan mükemmel Yok, olabilir mi? İnsan yani. mükemmel olamaz hocam. Olamaz. Sadece insan daha iyi olmaya gayret edebilir. İşte o kadar, o kadar. Bir süreçtir bu yani. Olursunuz, olmazsınız. O Allah size nasip eder ya da etmez. Evet. İşte bazı insanlar içlerinde, kafalarında öyle bir yüksek bir kişilik standardı var ki oraya ulaşamadıkça kendilerini kırbaçlıyorlar. Kendilerini eziyet ediyorlar. Kendilerini affedemiyorlar. Bir türlü nefsi levvameden çıkamıyorlar. O zaman da dışarıya karşı böyle dikenli, sert, evet. acımasız. Evet. Nereden geldi bu adam türünden insanlar çıkıyor karşımıza. Evet, evet. O insanlar bazen kendini beğenmeyen insanlar başkalarını da hiç beğenmiyorlar. Tabii. Oradan başlıyor hadise zaten. Yani. Tabii. Abdülaziz Beki Hazretleri'nin e, bir e, şeyi varmış, bir kitapta okumuştum. E, diyor ki, e, sizin yanınıza gelen insanlarda iyi huylarını görünüz ve o iyi huylarını üzerinden onu tarif ediniz. Yani bir insanı tarif ederken iyi tarafları üzerinden tarif edin. Evet. Kötü evet. şeylerini söylemeyin. Evet. E, burada da hocam aslında... Enteresan bir şey var. Bir insanı hep iyilikle çağırırsanız, o insan hep iyilik tarafları, iyi taraflarıyla yüceltir ve e, ona da onu hissettirirseniz iyileşmeye başlar o tabii, insanda. Bir tabii, tür terapi gibi yani. Tabii öyle olmaz mı? Yani e, telkin. Evet. Bizde iyilik de var, şeytanlar var, melek de var. Şeytanı alevlendirirsen, şeytani olursun. Şeytanı teşvik edersen. Onun için mesela e, şeyi kötülüğü söylemezler de eskiler yani. İzlerlerdi, ses derlerdi İyiliği dile getirirlerdi. Aynı zamanda hı. dua yerine geçer. Öyle söylerlerdi. Şefet i̇şte abi, tabii hep söylüyorum. Hı hı. Bize anlatıyor şimdi birbirleri gelmiş büyük adamlar. Bize yaşlar, yaşlar, mevkice bir anlatıyor fakiri. Ya ben bakıyorum, olan beni mi anlatıyor? Evet anlatıyor. <gülüyor> Çok güzel. Sonra onlara gidince ben biraz şeydim yani cesurdum. <gülüyor> abi dedim ben böyledim Biliyorum derdi. Biliyorum. E niye söylüyorsun? Duaya yerine geçer derdi. Tabii. Duaya yerine tabii. geçer. Tabii. Dua olur derdi yani. Bak şimdi anlatıyoruz. Mesela hiç çok nötr söyleseydi... Fede abi çok realist bir adam. Artıyı söyledi, eksiği söyledi. Tamam derdim yani. Şimdi en oldu bak. Dua yerine geçerliyor. Tabii. tabii. Aslında enteresan... Hoşçamak bak kim zübde-i alemsin tabii sen, sen diyor ya. Yani. Merdümü-i dide -i ekvan olan ademsin sen diyor tabii. yani. Tabii. Yani kendindeki yücelme imkanlarını görmeye evet. davet ediyor. Halifetullah'sın yahu diyor sana bu dünyada. Evet. Hoşça bak zatına gibi. Zübde alemin özüsün sen. Evet. Resulullah'ın metisin. Merdümü evet. dide ekvan. Alemlerin göz bebeğisin. Olan Adem'sin sen diyor yani. Ya. O bakımdan ha nefsi de okşamayacağız ama o ses katacağız. Onu zaten e, şey yapan terbiye eden onu eder inşallah yani. Ama böyle. E, tutarlı oluyor hadise. Şimdi çocuk büyütürken de Elhamla biz bunu yapabildik. Çocuklarımız e, büyüdüler tabii şimdi falan. Şimdi onlar yapmaya çalışıyorlar. Yapmayacağımız şeyi söylemiyorduk. Söylediğimiz şeyi de yapıyorduk ama. Burada beyim ve hanımın çok önemi var. Birbirlerine destek oluyorlar. Şimdi bir problem çıkıyor. Merhaba Efendime gelirlerdi. ...bana gelmeye çalışıyorlar... ...ben dinlemiyorum... Hı. ...çünkü beni aşıyor yani... ...benim işim hı. o değil... Hı hı. Ee, ...ne yapacağız... Ee, ...diyorlar... ...efendi baba anlattı... ...o mesela... ...şu çıkıyordu alttan... ...baba bir şey söylüyor... ...anne hayır demiyor... ...ama... ...baba yokken... ...babanın söylediği... nakseden bir iş yapıyor... Hı. ...çocuk bunu yakalıyor... Tabii. 3 yaşında, beş yaşında. Çocuklar muazzam radar sistemlerine müthiş. sahiptir. Anne ve baba arasındaki uyumsuzluğu anında tespit eder ve o yarıktan da içeri girerler. Müthiş herhalde. yani. Evet. Burada müthiş. ilim ilim konuşuyor şu anda. Tabii tabii. Bu tabii. çok bilinen bir şeydir tabii. Sonra bu küçükken idare ediliyor. Ama 15-20 yaşına gelince idare edilmiyor. 40 yaşına gelince yani sınıf arkadaşlarımdan problemimi çözemiyorsunuz. 45 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. O zaman beni niye dünyaya getirdiniz? Çünkü ona seni dünyaya biz getirdik diye anlatıldı. Çocuk yapalım var ya. Takdiri Huda, kuvveti bazı ile dönmez. Bu anlatılmadı. Bu lojiğin sonunda beni diye dünyaya getirdin diyor. Hı hı. Ben hiçbir dünyaya gelmezdim. Bilan bilan diyor. Ya öyle mi? Ona çocukken anlatılsaydı kader diye bir şey vardır evladım. ...ezelde yazılmıştır bu... ...biz vesile olduk... Benseydi bunu söylemeyecekti... ...bitti bade ara, bunu basla... ...bundan sonra anlatamazsın... adam da diyor ki... ...arkadaşım, ikisi de hanım da böyle... ...ya biz ne yapacağız... ...bu problemle nasıl çözeceğiz... ...Allah yardımcınız olsun... ...ne diyeyim yani başka diyecek bir şey yok... ...bidayette anlatacaktınız siz ona... ...ne olduğunu, niye, nasıl olmuş hadise... ...biri bir şey demiş, öteki hayır dememiş... Hayır desene kavga çıkacak... Çocuk daha bir anlayacak. Hı -hı. Alttan alta oymuş. İdare ederiz babanı. Ve ana demiş, baba demiş ki ha, tamam hanım idare ederiz. Böyle şahsiyet yetişmiyor. Sonra üç yaşında beş problemi çözüyorsun ama Hı -hı. otuz beş yaşında çözemiyorsun. Bir şey büyüdü. Hı -hı. Ölçek büyüdü. E böyle şahsiyet yetişmiyor tabii yani. Yani anne ve babanın e, aynı safta durabilmesi evet. lazım. Aynı idealleri de paylaşabilmesi Tabii lazım yani hocam. Birinin hı. dediğini öteki etmeyecek, Dediğini yapacak. Hı hı. Yapmadığını e, yapmayacağını söylemeyecek. Hı hı. Gayet basit. O zaman çocuk ha diyor ki ben bir şey istediğim zaman bunlardan birisi olmaz hı. derse öteki de olmaz diyecek. Ve bu beş defa istersem altıncı da olmayacak. Bunu biliyor çocuk. Deniyor çünkü çocuk. Hı. Dener. Ben de denedim küçükken. Olmadı. Olmadı. Tabii. Sonra gördüm ki olmaması lazımmış onun. Ama o yaşta onu anlamam benim mümkün değil. Hocam bir de belli bir e, dünya görüşünün içine gömülmüş görüyorum insanları. Yani e, eskinin o kuvvetli, şahsiyetli e, insanı e, o medyada ...kendi medeniyetimizin, inanç dairemizin, anlam dairemizin boyasına tamamen boyanmış. Onun dışında bir varlık alanı kendini biçmiyor. Biçmiyor. Ama dışındaki varlık alanlarına da saygı gösteriyor. Saygı gösteriyor. Evet. evet. Yani zaten şimdi bu yeni yeni anlıyorlar insanlar Osmanlı'nın neden bu kadar sevildiğini. Hı hı. Çünkü kendi dışındaki varlık alanlarına saygı gösteriyor şöyle öğrettiler bize yani bu dedim ya aile cami tekke biz bu üçgende büyüdük ben biliyorsunuz vefa lisesi İstanbul Teknik Üniversitesi Amerika'sı Avrupa'sı filan o ayrı bir hadise ama medeniyetin özünü ben bu üçlüden aldım bütün insanlar Muhammed ümmetidir biz bakıyoruz ulan İsa ümmeti var Marx'ın ümmeti bile var öyle değil diyor Epeki nasıl oluyor ümmeti davet ümmeti icabet biz icabet etmişiz. Onlara davet edeceğiz. Kim? Kim olursa olsun. Lenin, evet Lenin. Mao, evet Mao. İcabet eder etmez, onu biz bilmeyiz. O takdir. Ya nasıl bir şey bu takdir? E sen nasıl dünyaya geldin? Elin, ayağın, kaşın, gözün, huyların. Bu ne? Takdir. Bir parametre daha giriyor ki, lojik değil. Evet. Hmm. Başlangıçta reddediyorsunuz ama sonra hayatı biraz tanıyınca... ...hayatın lojikle açıklanmadığını görüyorsunuz. Evet. Bir taraftan ilim var, felsefe var, bir itirazım yok. Onlar lojik modeller. Ama hayat, lojik modellerden ibaret değil, bunu anlıyorsunuz. Onlar size olmaz, olmaz. Ama hayatın tümünü kaplamaz. Ve çıka da Fransızca alıyoruz. Ben böyle biraz hafaki, hani ben Almanca falan derslerden aldım, uzun hikayede. Hı hı. ...bir hanımla tanıştık, Polonyalı hanım... Hı hı. Ee, ...Osaka'da işte müthiş bir baskı var Polonya'da... ...şey olmuş... E, ...Sovyetler işte dağılmadan önce malum... Hı hı. ...hani... E, ...sabaha yakın... ...karanlığın en kuvvetli olduğu zamandır... Tabii. ...bu da bir adam gelmiş oraya bir Fransız... ...o demiş seni alayım... ...almışlar, gelmiş, evlenmişler, Belçika'da yaşıyorlar... ...fakat adam e, biraz şey çıkmış... ...yani oradaki adam değil... ...farklı, dertleşiyordu benimle... Anlatıyordu işte şöyle oldu. Farklılaşmış adam. Tabi fa yani şey. farklıymış. O da göstermemiş o belki. Diyor, Bu da tabii. kaçmış yani biraz oradan filan. Bu tuzlu kız ya, ama hoş bir hanım. Selvi mesyö diyordu hayat. Yani ifade edemiyor yani. Hı -hı. Problem var hayatta. Bir kızı vardı filan. Konuşuyorduk işte. Ben de ona dilimin döndüğü kadar hem lisanım gelişsin diye. İkimiz de aynı şey yarım yamalak Fransızca konuşuyoruz güya. Şimdi unuttum ya o zamanlar. Yani onu görüyorsunuz kader diye bir şey var hayatta hı hı. o olmadan olmuyor onu e, biz hesap yapacağız plan yapacağız o olmadan şahsiyette böyle bir şey o parametreyi koyduğunuz zaman çok rahat ediyorsunuz o parametreyi ister kadere bağlayın ister Cenab-ı Rabbül Aleminin takdirine bağlayın ona bağlarsanız rahatınız aylülala oluyor eğer e, bir otoriteye bağlamazsanız kaderle kavga edersiniz Hı hı. o da sizi rahat ettirmez ama bir otoriteye bağladığınız zaman şimdi felsefecilere aşkın kaynak diyorlar ya ya diyorum şuna Sen ı Rabbül Alemin değil desen desen. <gülüyor> <gülüyor> gülüyorlar ben, evet, ben de evet. gülüyorum evet hı. müteal diyorlar eskiler doğru hı hı. yani dolayısıyla şahsiyet böyle bir şey biçimlendiriyor sizi ve insanlar sizi tanıyorlar bu adamdan şu şu şu sadır olmaz tabi Bazen oluyor. Zuhul eser diyorlar ona yani. Müslümandan da oluyor. Zuhulen yapıyor. Hataen yapıyor. Böyle. Eyvallah. Ve siz belli bir değerle sahip olarak hayata karşı daima bir iltica edecek yeriniz var ama aynı zamanda bir manada da hakim olarak bakıyorsunuz hadiseye. Olaylara hakim olmuyorsunuz. İş dünyanızda onları bir yere yerleştirdiniz. Ve onların geldiği kaynağı biliyorsunuz. Ne fazla üzülüyorsun, ne fazla sevin, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Bunu bendeniz bütün boyutları yaşayamadım. Bu mümkün Hı -hı. değil. Ama kısmen yaşadım. Mukayese imkanı bulduğum zaman Hı -hı. arkadaşlarımla, özellikle seküler boyuttaki dostlarımla ben bunu gördüm. Onlar da bendeki rahatlığı gördüler. Hep düşünüyorum. Ee, yani insan vurdum duymazdır. İnsan aklen, biraz geridir. Fark etmez. Öyle değilim. Onu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Peki bu rahatlık nereden geliyor? Hı hı. İşte o şahsiyet terbiyesinden ve o kader o meseleden. Aile, cami, tekke onların getirdiği tutarlı şahsiyet terbiyesinden. Rahmetli Mustafa Miyasoğlu'nun bir kitabında bir cümle ...çok gençlik yıllarımdan biri aklımda kalmış. Diyor ki... ...bugün hayatın dertleri... ...karşısında bocalayan... ...ailesinin... ...kendini anlayamadığı... ...onlarla da... ...çok iyi imtizaç edememiş... ...bir genci... ...muhafaza... ...edecek bir kurum var mı? Geçmişte... ...tekkeler bu gençleri muhafaza edebiliyordu. Evet. O gencin... ...sığınabileceği bir yerdi... Evet, tekke. Evet. Ee, onlar ilga edildikten sonra onların vazifesini devrute edecek başka bir yer çıkmadı diyor. Çıkmadı. Doğru. Doğru. Yalnız bu çizdiği model Mustafa ben dostumdu yakından. Evet. Ee, bana abi Çok sevişirdik. Hı -hı. Mimar Sinan'da Hı -hı. uzun sohbetlerimiz oldu. Evet. Onlar da ayrı bir vadi. Yalnız bu bu da yine işte modernist bir genç. Hı -hı. Yani bizim nesil ve bizim nesilden öncesi. Ailem beni anlamıyor problemiyle biz karşılaşmadık. Şundan dolayı karşılaşmadık. Ailemizin bize verdiği çok temel esaslar vardı. Bunlar moderniyetlerin esaslarıyla çatışıyordu. Hı hı. Mekteplerde biz modernitenin esas, esaslarını öğrendik. Ama bu esasların bize öğretilen esaslar karşısında... ...subjektif olarak konuşuyorum şimdi öznel ama herkes hı hı. öznel konuşuyor. Evet bu kadar güçlü olmadığına iman ettik başlangıçta. Şahsi ben bu. Bunlar da var ama bana öğretilen esaslar daha iyidir. Bu bir tercihti. Hı hı. Sonra bendeniz. Önce farkına varmayarak, sonra toplumun beni dürtmesiyle farkına vararak buna akli bir temel aradım. Hala da arıyorum. Gördüm ki modernliğin esasları ...benim esaslarım karşısında... ...laf-ı imiş... ...bunu kendi kaynaklarını okuyarak... ...yapıyorum... ...hala da okuyorum ve çeviriyorum... ...kendi kaynaklarını okuyarak... ...özet işin özeti şu de diyor ki... ...ben akılla bu dünyada... ...ciddi, rahat, müreffeh, huzurlu... ...çok mühim... ...ciddi, rahat, müreffeh tamam... ...huzurlu, iç huzurlu bir dünya kurarım... ...bizimkiler de kuramazsın arkadaş... ...diyorlarmış... <gülüyor> ...evet... Ne lazım? Cenab-ı Rabbül Alemin lazım. Yetmez. Hazreti Resulullah lazım. Hı -hı. Diyorlarmış. Hakikaten lazımmış arkadaş. Ben bunu gördüm. Evet. Şimdi deri de okuyorum. Lakan okuyorum. Plan ediyorum. Plan yani. Bocalamaları görüyorum. Adam diyor ki bana bir yar bana bir eğlence medet diyor ki Karagöz. Yar bana inanacak bir şey medet. Tabii. İnanma yetisini kaybetmiş adam. Yok. Böyle bir yeti. Lafı uzatıyorsam kusura Estağfurullah, bakmayın. Estağfurullah çok Peder güzel Reşat diyorsun. Nuri'den bir şey bahsederdi. Hı hı. Biz de, de Reşat Nuri Bey ile bir tarihte aynı mektepte hı hı. hocalık yaptık. Hı hı. Güntekin romancı var ya şimdi. Evet tabii çalık Konuşulmuyor kuşunun. falan. Evet. evet işte acımak yaprak dökme falan bilmem hı hı. ne. Ah dermiş hocam keşke ben de inanabilseydim. Reşat Nuri mi Evet. Dermiş? Evet. Hmm. peder felsefeci filan yine böyle hmm. konuşuyor sağdan soldan hmm. ee, bir kelamcı ama esas itibariyle bir de felsefi hmm. bir şey evet. daha rahat ediyor adamlar onların. hani hmm. ayet hadis okur da bir de böyle Berkson hmm. anlatıcı adam bir rahat eder ondan sonra ah dermiş hocam keşke ben de inanabilseydim peder bunu böyle bir şeyle yani hüzünle anlatırdı çok hmm. iyi bir adam derdi o evet. e mesela Hüseyin Siret Bey de öyle ya Siret Bey diyor sen iyi bir adamsın Şekret Bey eski iddiatçı taraftarlarında falan hı hı. yani. Ama diyor böyle olmaz diyor yani. E, senin bir yere bağlanman lazım. Yahu diyor Şekret Bey pederden büyük. Yahu diyor bir emir böyle geçti. Hiçbir yere bağlanamadık biz filan diyor. Yani Be beyhude bir hayat. Darüştü fakat ikisi hoca. E diyor ben hı hı. seni bir yere götüreyim. Bakalım diyor kısmet olur mu? Oluyor işte ondan sonra şey oluyor. Şimdi Hüseyin'i çarkı yaptılar ya geçti ömrüm. ...bu öyle acayip. Bir enfiye kutusu lazım hocam bugün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse gelir. Eyvallah. O bir şarkı çıkıyor yani. Hı -hı. İhtiyar oldum bugün. Geçti sevdalarla ömrüm. İhtiyar oldum bugün. Geçti sevdalarla ömrüm. ömrüm. İhtiyar oldum Hı -hı. bugün. Değil başlayan o dörtlük. Evet. İşte o e, inksaptan sonra söylediği dörtlük Sihret Bey. Hı -hı. Böyle yani o insanların bunu gördüm. E bunu mesela bunu Günon'da söylüyor, Titus Burkart da söylüyor, hepsi söylüyorlar bunu yani. Böyle bir hadise. İç huzuru dediğimiz o büyük dinginliği hı hı. başka bir şey sağlıyor. Modernite sağlayamıyor geldiği nokta var. Mesela Zweig ben ben de çok yankı uyandırmış bir adamdı. Dünün hı hı. Dünyası kitabıyla hı hı. iyi bir modernist Avrupalı, Orta Avrupalı. Hı hı. Zaten Orta Avrupa çok mühim. Fransa, Almanya biraz da evet. kuzey İtalya ama hmm. esas Fransa ve Almanya bu çok birim hmm. modernite bunun şeyisi bunun, şisi, bunun ürünü modernite evet bunun hala da bu böyle yani ee, Anglo-Saksonları es geçtiniz hocam onlar ticaretçi sanayici hmm. düşünce de var ama mesela bu kadar yani benim gördüğüm o hmm. bu kadar üretemiyorlar yani o esas hmm. e, çileyi çeken Jermanlar ve Fransızlar Hı -hı. Hatta belki Cermenler daha ağırlıklı yani. Evet. Müziğiyle. Falan yani. Neyse. benim bendeki fikir bu yani. Hı -hı. Üzerinde düşünmeli. Türk aydınları düşünmeli, tefekkür etmeli, yazmalı, Hı -hı. çizmeli. Çünkü mühim bir hadise. Neticede e, mesela Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığını zıvalık açıklayamıyor. Ama Van Gogh'a bakarsanız, Nietzsche'ye bakarsanız görüyorsunuz. Bir de benim şöyle bir özelliğim var. Orada Ondan, ne görüyoruz hocam? Birinci Dünya Savaşı'na dair. Çıkmaz, açmaz bu diyor. Gelmez bunun sonu diyor. Hı hı. Zirvede adam zevali görüyor. Zweig göremiyor ve bir gün Dünya Savaşı'nın çıktısını anlayamıyor Zweig. Nasıl oldu bu diyor. Bu büyük medeniyet kendi içinde kendini yiyor. Hı hı. Ee, gördüğü o. Evet, o zaman işte bu açıdan baktığımız zaman... E, İslam işte, medeniyetinin hiç böyle bir iddiası yok ama huzur veriyor insanlara en sıkıntılı zamanlarda bile hı hı. çünkü ne diyor Allah yeter diyor adamı sabah okuyordum Fuat Paşa'nın öyle benim aklımda kalır Allah besbaki heves Tabii. Fuat Paşa'nın şeyinde hı hı. bu mezar taşındaymış hı hı. E, türbede yatıyor şeyde Sultan Mahmut Haziresi'nde bir dörtlük, uzun da şimdi ben bir tanesini al, dil hasta olduğu bir zaman tedricile ile gitti tüvan, uçtu nihayet mürgican, çünkü harap oldu kafes, diyor yani. Ey zaili sahip nefes, hubb sivadan meyli kes, alemde kalmaz hiç kes, Allah vesbaki heves. Böyle güzel, başlayan güzel, hayat. evet. Ey nefes alan ziyaretçi, hayber hayat olan. Ey zayir-i nefes, hubb-i sıvadan meyli kes. Dünyaya meyletme. Kes o meyli. Alemde kalmaz hiç kes. Kimse burada kalmayacak. Son söz, Allah bes, baki heves. Bu kadar. Evet. Böyle büyürseniz, nereye giderseniz gidin, bu realte aklınızda olur. Böyle büyürseniz, Fethi Bey'e gittiğiniz zaman ben işte Amerika'ya gidiyorum, yolun açık olsun güle güle ne yapacaksın Steel construction çalışacağım, çok güzel devam et mühendislik, tall Hı -hı. buildings vesaire ama Kennedy Airport'a ayak basarken Efendimiz ve Evliyaullah Hazaraltı'na bütün eğmeği sülahıya, üç evlat bir fatihayı unutma of işte bu hocam ya değil mi? <gülüyor> Şimdi böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Yani istikametinizi kaybetmemeniz için inerken şeyden, ay'a basarken Tabii. o toprağa Tabii. önce Efendimiz bütün şey efendim işte cari ergüzin, ashab tabi'in, tebe-i tabi'in, efendim sülaha, akta erba hazretlerini şu biraz bir fatuhayı unutma. Tabii. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Sonra iniyorsunuz Kennedy Airport, 71 senesi, görmemişsiniz, muhteşem bir yer. Biniyorsunuz Greyhoundda New Jersey Turnpike, altı şerit gidiş, altı şerit geliş. Ama üç İhdat Bir Fatiha kandil gibi duruyor. Yukarıda. Ya. Vesaire. Vesaire uzun mu, vesaire. Maalesef. Şahsiyet böyle yetişiyor işte. Peki o İhdat Bir Fatiha'nın emniyetini kim öğretiyor? Bu kadar. Kencel Ölce öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Söyleyerek değil. Yaparak öğretiyor. Kim öğretiyor? Ayşe Sızlıca Hanım. Kim o? Anneanne. Hadi çocuğum şurada bir Fatiha okuyalım. Anneanne bunlar kim? Bunlar fetih şehitleri. Pazara gidiyoruz. Karagümre'ye. İki ahşap evin arasında küçücük bir arsa. birisi kalmadı. Bitti. Müteahhitler. istila etti. Şahaz evi. Güzel beyin evi. Arada kalmış. Hadi evladım okuyalım. Kim bunlar ya? Böyle çarpık mezar taşları. Fetih şehitleri. Kim onlar? Oo, anlatırım sana sonra. Hadi Evzu Besmele çek bakalım. Buradan başlıyor hadise. İşin var. Geç kaldık. Patates fiyatı arttı. Öyle bir şey yok. Fetih şehitlerini okunuyor. türbe bir Şef'in önünden geçerken de bakalım. Hazreti Penceresi'ne bak bakalım. İçeride kimler var bir gör bakalım. Bakıyorsunuz. Ne okursan oku. Ondan sonra demiş, üniversiteymiş, ver demiş. Allah koruyor. Evet, öyle. o kandili semada hep tutmak lazım kıymetli hocam. Üç ihlas bir fatiha. <gülüyor> Üç ihlas bir fatiha. <gülüyor> öyle, evet. Ronald David Lank diye bir psikiyatrist var, arif bir psikiyatrist, biraz e, batılı hakim paradigmayı eleştiren bir adam. Onun bir sözü var, Çok bir kelime oyunu yapıyor Yaşantının Politikası kitabında. Orientation İngilizce insanın nerede olduğunu bilmesi demek. Yani bizim psikiyatri e, literatüründe oryantasyonu tam dediğimiz zaman bir kişinin... Uyum sağlamış, yönlenmiş oraya. Tabii bir kişinin yani hangi zamanda olduğunu, kim olduğunu bilmesi lazım. Hangi mevsimde, hangi yılda olduğunu bilmesi lazım. Yer, kişi, zaman oryantasyonu diyoruz. Neredeyim, kimim e, ve hangi zamandayım. Yani zamana yerleşik, zamanın farkında, her şeyin farkında olmasını bekliyoruz. O diyor ki kitabında, oryantasyon, oryantin nerede olduğunu bilmektir. <gülüyor> Çok güzel. Evet. Doğu nerede diyor. Tabii, yani. Doğu nerede? Doğu, nerede? Doğu, nerede? Evet. Doğu, daha oradan da mülhem ya yani. kalp nerede? Kalp nerede? Ruh nerede onu bilmektir. İnsan ruhun nerede olduğunu bilmezse, kalbin nerede olduğunu bilmezse... Yahut doğunun nerede olduğunu bilmezse yerinde değildir diyor. Çok doğru. Allah bizi yerinde olanlardan eylesin. istikamet İstikamet sahibi Amin. olanlardan eylesin. Bu kıymetli büyüklerimizden öğrenecek çok şeylerimiz var. Siz de bize ne Bak, güzel naklediyorsunuz. Bak onlar kendilerini konuşturuyorlar şimdi işte evet, bize. Evet. Hep naklediyoruz değil mi? Büyük ruhlar hocam içimizde konuşmaya devam ediyorlar. Neer aman aman. Hele bu çağda. Hele bu çağda. Bizi yalnız bırakmasınlar. Tabi bizi yalnız bırakmasınlar. Gönül kandillerimizi hep yanık tutalım inşallah. İnşallah. Abi. Sağ olun. Dinnize bereket. Olun. Gönlünüze Tabi, bereket. Bir gönül sadası programının daha sonuna geldik. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve deniz Kemal Seyar. Ee, i̇yi bir hafta diliyoruz efendim.